Peki başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim esas itibariyle birçok hususu karşılaştırmalı olarak anlatır. Bu ayet-i kerimede de iyi bir karşılaştırma var. Birinci bölüm yani karşılaştırma da genelde en az iki taraflı olur biliyorsunuz. Birinci tarafta hak davet var. Lehu davetül hakk. Hak davet, münhasıran onundur, yanlış onundur. Burada dediğimiz normalde gramer kaidelerine göre lehu haberdir. Yani Türkçedeki deyimiyle yüklemdir. Yüklemin sona gelmesi lazım. Ama Arapçada burada daha doğrusu bunun başa geldiğini görüyoruz. Bu bir mana ifade eder. O da ne demek? Münhasıran. Sadece ve sadece. Hak davet yalnız ve yalnız Allah'a aittir. Onun dışındaki bütün davetler hak değil, batıldır demektir. Evvela bu. Peki, yani hak davet Allah'a ait olması ne demek? Bir, onun uluhiyeti haktır. Rububiyeti haktır. Uluhiyet ve rububiyetinin gereği olarak beşere indirmiş olduğu, göndermiş olduğu, tebliğ etmiş olduğu Rasulleri vasıtasıyla şeriatı, hayat nizamı, dini de haktır. Hak davet bu. Ve onun dışında başkalarına yapılan dualar da batıldır. Hiçbiri de o duayı kabul edemez. Karşısında kim var? Ne var daha doğrusu? Hak davetin karşısında Allah'tan başkalarının İlah kabul edilmesiyle başlayan yanlış itikat, yanlış şeriat anlayışı ve yanlış din anlayışı veya hayat anlayışıdır. Onların durumu neye benziyor? Cenab-ı Allah onlarla ilgili bazı benzetmeler yapıyor. Kur'an-ı Kerim'in en güzel edebi özellikleri arasında elbette ki, ki Kur'an-ı Kerim'in her tarafında mükemmel bir edebi öz anlatım muhteva var. Bir de benzetmeleri çok çarpıcı. Niye çarpıcı? Kur'an-ı Kerim'deki benzetmeler ve insan ifade edebiyat sanatları ve edebi sanatlar açısından baktığı zaman bakar ki bu sanatlar eşsizdir. Bir sanatı yukarılara doğru taşıyan onun benzerinin azlığıdır. O alanda benzeri ne kadar azsa ve yalnız aynı zamanda meramı ne kadar güçlü etkileyici ifade edebiliyorsa o sanat o kadar güçlüdür. Kur'an-ı Kerim'in de benzetmeleri bu şekilde eşsizdir. Hatta hani derler ya hatasız teşbih olmaz. Kur'an-ı Kerim'in teşbihlerinde Hata olmayacak kadar birebir örtüşüyor verilen benzetmeler, yapılan benzetmeler, verilen misaller. Ve bunlar başlı başına Kur'an ilimleri arasında başlı başına bir ilimdir bu. Şimdi bu benzetmelerin harika benzetmelerden birisiyle karşı karşıyayız. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> يَدْعُونَ Allah'tan başkasına dua ve ibadet edenler bu dua ve ibadet ettikleri varlıklar neye benzer? La yestecibune lehum şey. onların hiçbir şekilde dualarını çağrılarını ibadetlerini yalvarışlarını dinleyemezler kabul edemezler. Neye benzer? İllâ kebâsıtı keffeyhi ilel mâ'i liyeblughefâhû ve ma huwa Ancak iki avucunu uzaktaki suya uzatıp ağzına ulaşsın diye bu işi yaptığı halde o suyun ağzına ulaşmayan, ulaşmadığı kimsenin durumuna benzer. Allah'tan başkasına ibadet edenin bu duasının kıymet ifade etmesi ne kadardır? Ancak uzaktaki suya susamış susudu onlar ölecek neredeyse susamış suya kadar gitmiyor her nedense o ayrı bir konu niye ya gidemiyor veya ahmaklığından ama o kadar ahmaklık ki ahmak ki gidemese daha ahmakça bir iş yapıyor elini uzatıyor veya çaresiz elini uzatıyor uzaktaki suya uzaktaki suya gül ya Su avucuna gelecek ve onu ağzına götürecek. Bu şekilde hareket edenin diyor su içme ihtimali ne kadar varsa Allah'tan başkasına ibadet eden Allah'tan başkasının davasını güdenlerin ibadet ve dualarının da kıymeti gerçekliği o kadardır. Var mı bu teşbihte bir hata? Bir eksiklik bir kusur Örtüşmeyen bir taraf, maksadı anlatmakta yetersizlik ve en önemlisi Kur'an'ın benzetmelerinin ifade yerinde ise orijinal olması. Yani daha önceki edebiyatlarda benzeri benzetmelerin ve temsillerin görülmemiş olması. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir ayrıca. Kur'an-ı Kerim'in bu mucizevi ifadelerinin ve benzetmelerinin ki Arap edebiyatı biliyorsunuz İslam'dan önce hangi düzeydeydi. Ve dünya tarihinde hiçbir dilde, hiçbir toplum tarihinde edebiyata bu kadar değer verilmiş değildir. Bir şiir duydu Araplar. Ne konusunda? Diyelim ki şarap ve kadın konusunda. Duydukları şiirlerin en güzeli. Hemen bu şiiri yazarlar, Kabe'nin duvarına asarlar. Bir şiir duydular. Kahramanlık alanında bundan güzel şiir olmaz diyorlar. Anterenin muallakası gibi. Tutarlar, onu Kabe'nin duvarına asarlar. Bir şiir duyarlar. Hikmet her bir beyti ayrı bir hikmet. Gerçekten bu alanda en güzel şiir budur derler ve tutarlar o şiiri Kabe duvarına asarlar. Öyle yedi ayrı dalda yedi tane muallaka vardı. Asılmış Kabe'ye asılmış. Bazılarına göre ona kadar ulaşır. Toplamda onu bulduruyorlar. Doğrudur o da. Her bir alanda bir şiir. Onun ötesi yok diyorlar. Böyle Araplara dile bu kadar emniyet veren ve gerçekten şu an da bile o şiirler gerçekten şahaserdir kendi alanlarında. Gerçekten şahaserdir. Fevkalade anlatımlar, fevkalade benzetmeler. Şey değil. Bu insanlara bu kitap geliyor. Bu insanlar bu kitabı görünce de ifade ise küçük dillerini yurtuyorlar. Böyle bir şey olmaz diyorlar. İnanmıyorlar ama sihirdir diyorlar vallahi sihire benzetemiyorlar. Şiirdir diyorlar şairlerin sözlerine benzetemiyorlar. Muhammed kahindir diyorlar Kur'an kahinlerin sözüne benzemiyor. Kendileri söylüyorlar bunu. Velid bin Muhire'yi gönderiyorlar diyorlar ki git bak diyorlar bu Muhammed'in sözü neye benziyor? Sen diyor biliyorsun, bizim en yaşlımız, en akıllımız, en bilgemizsin. Gerçekten öyleymiş. Kalbin velidin babası. Gidiyor. Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'a Ya Muhammed diyor. İşte sen şöyle yaptın, böyle ettin, bizi bu hallere düşürdün. Senin kadar, senin getirdiğin kötülük kadar kimse kavmine getirmedi diyor. Konuşup duruyor. Bitti mi diyor Aleyhisselatü Vesselam? Bitti diyor. O zaman beni dinle diyor. Başlıyor ona hamim diye başlayan Fussilet suresini. Kur'an-ı Kerim'in 41. suresini Okumaya başlıyor. Ondan sonra diyor ben sizi ad ve semudun başına gelen yıldırım gibi bir yıldırımla korkutuyorum dediği zaman diyor korktum diyor. Yıldırım başımıza inecek ve bizi imha edecek diye derhal kalktım. Muhammed'in ağzına elini, elimi koydum. Tamam bu kadar yeter dedim. Gidiyor. Ebu Cehil Kurmaz çok zeki. Bakıyor şöyle uzaktan Velid'in gelişine. Diyor ki vallahi diyor bu adam gittiğinden farklı bir şekilde geliyor. Geliyor, diyorlar ki ya Velid, söyle bakalım ne dinledin, ne yaptın, ne ettin? Bana bakın diyor. Biz buna şair dedik, tutmadı. Sözü şair sözüne benzemiyor. Vallahi ben şiirin her türlüsünü biliyorum diyor. Onun okuduğu Kur'an hiçbirisine benzemiyor. Kahin dedik olmuyor. Kahinlerin saçmalıklarını da biliyorum. Hiç öyle değil diyor. Tutarsız sözler di biliyorum hiç değil. Sihirbazların sözlerini de biliyorum. Hiçbirisine benzemiyor. Onun bu sözü öyle bir şey ki diyor. Yukarısı e, bol semereli bir ağaç, gökü sapasalgan bir e, güçlü bir ağaç gibidir diyor. Bu bu bu söz hiçbir şeye benzemiyor diyor. Ebu Ceyl hemen atılıyor. Bakıyor ki sözleri etkileyecek çevresini. Ha Bana kalırsa diyor bırakın Muhammed'i diyor. Araplar eğer onun davetini kabul ederlerse pardon önce diyor ki eğer Araplar onun hakkından gelirse zaten sizin istediğiniz budur. Kureşliler olarak kendinizden olan birisine düşmanlık etmemiş olursunuz. Eğer iman ederlerse Araplar demek ki doğru bulmuş olacaklar. Siz de çaresiz iman edin. Ebu Cehil diyor ki bu da diyor sihire kapıldı diyor. Ondan sonra Velid günlerce evinden çıkmıyor. Çıkmıyor. Niye bakıyor ki bu cahillere laf anlatamıyor. Fakat onun çıkmaması da Kureyş'in söylemleri, Peygamber aleyhindeki söylemleri için olumsuz etki yapıyor. Havasız, etkisiz bırakıyor. Ben diyor hakkından gelirim diyor yine Ebu Cehil diyor. Gidiyor onun yanına konuşmaya başlıyor birkaç kişiyle beraber. Ne yapıyorsunuz gibilerinden hatır sorurken vallahi diyor Kureşliler olarak oturmuş senin için para topluyoruz diyor. Nereden çıktı o diyor. Çünkü diyor Kureş senin Muhammed'in yanındaki yağlı yemeklere bilmem neye ikmale falan kandığını düşünüyor veya kanacağını düşünüyor diyor. Halbuki Peygamber'in de bize bir imkanı yok. Ne demek diyor Kureyşliler de bilmez mi ki işte Arapların en cömerdi benim, en şöylesi benim, en böylesi benim. Böyle şey olmaz deyip tekrar onu kendi aralarına çekmiş oluyorlar. Yani işin e, tabi hidayet tarafı ayrı bir şeydir. Yani diyeceğim Kur'an'ı, şiiri, Arap edebiyatını tanıyan Velid'in şahitliği var. Şahitliği bulgar. Şahitliği bulgar. Geceleri Arapların ileri gelenleri, elebaşıları, Ebu Cehil'i dahil olmak üzere, Ebu Leheb'i dahil olmak üzere, Hakem'i dahil olmak üzere, Fşu Velid bin Bugüres'i dahil olmak üzere. Her birisi geceleyin, gidiyor biri diğerden habersiz. Geceleyin, Peygamber Aleyhisselatü Kur'an okumasını dinliyorlar. Dinliyorlar, dinliyorlar, mest oluyorlar. Sabah olunca, Haydi gelip Kureyşlilerin cahilleri... ...karanlıkta görmediler. Aydınlık hayat başlayacak. Bizi burada Muhammed'in yanında Kur'an dinliyor görecekler. Bizim ona karşı çıkmamızın bir anlamı kalmıyor. Hadi evlerimize gidelim derler. Yolda birleşiyorlar. Nereden geliyorsun? Sen nereden geliyorsan ben de orada. Ha o zaman bir daha yapmayalım. Sözleşiyorlar. Ertesi gün hepsi. Nasıl olsa öbürü öbürü benden habersiz, öbürü benden habersiz diyor... Hepsi tekrar geliyor aynı yerlere. Yine yolda görüşüyorlar. Böyle şey olmaz diyor. Kureyşliler akılsızları da sizi görürlerse sizin Kureyşlilere daha anlatacak bir sözünüz olmaz diyorlar. Ve iyice bu sefer ahitleşiyorlar. Ve bir daha gelmiyorlar. Kur'an öyle bir kitap. Ve onlar her şeye rağmen Kur'an'ı yine ilk muhatapları olmaları hasebiyle bir bir de henüz fıtrat olumsuz şeylerle o kadar etkilenmediği için doğrudan doğruya rahatlıkla anlayabiliyorlardı. Dilleri dolayısıyla da fıtratlarında olumsuz yani bizim gibi bir insan şu anda günümüz insanı, modern insanı reklamların etkilerinden kendisini kurtarıp da Kur'an-ı Kerim'i anlamaya çalışacak. Aman yani çok zor de veya handek atlatmak bile ondan daha kolay derler. O ayrı bir şey. Ama idrak ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'in gücünü fark ediyorlar. Mucizesini fark ediyorlar. Ne kadar büyük bir kitap olduğunu anlıyorlar. Ama şeytan da birçok şeyi biliyor ve anlıyordu. İşte burada irade ehemmiyet taşıyor. Aklının basiretinin gösterdiği doğrultuda dünyevi menfaatleri, endişeleri bir kenara iterek Doğru karar vermek önem taşıyor işte burada. İman etmeyenler bu kararı veremiyor. Günümüzde de inanın birçok güçlü kafir dünya kodamanı Amerika'nın efendime söyleyeyim akıllı insanları bile dahil olmak üzere başta olmak üzere İslam'ın beşeriyetin yegane kurtuluş reçetesi ve ümidi olduğunu farkındadırlar. Ama İslam gelirse onların saltanatları yerle bir olacak. 14 asır önce Kureyş'in kodaman kafirlerinin iman etmelerinin önündeki engel neyse günümüzde de günümüz dünyasının kodaman kafirlerinin özellikle iman etmeyişinin sebebi budur. Başka hiçbir sebep yok. İnsanlar iman ederken bir mukayeseye girecekler. İşte o mukayeseye girdin mi kaybediyorsun. Ben iman edersem bu dünyalığımdan ne kaybederim ne kazanırım. İman böyle bir muhasebeyle kabul edilecek bir meta bir mal değildir. İman bir değerdir. Ve bu değer yeryüzü kaynaklı bütün değerlerin fevkinde. Hiçbirisiyle ölçülmeyecek kadar büyük bir değerdir. Bu değeri sana sağlayacağı dünya ve ahiret saadetiyle ama gerçek manadaki saadetiyle senin şekillendirecek şekillendirilecek olan bakış açılma. Seni değiştirmesiyle seni yepyeni bir insana dönüştürmesiyle değerlendireceksin. İslam nasıl bir insan istiyor ve ben nasıl bir insanım? Maddenin peşinden koşan insan insanlığını kaybediyor. Ama onlar maddeyi kaybetmek istemedikleri için otoritelerini, dünyevi imkanlarını vesairelerini kaybetmek istemedikleri için bu pazarlığı veya bu hesabı yanlış yerden yapıyorlar. Hesabı doğru olarak yapmak şununla başlar. İslam beni bulunduğum noktadan yukarıya mı çıkartır? Ölçü Yalnız dünyevi ölçüler veya materyalist ölçüler olmayacak. Hakikat ölçüleri olacak. Manevi ölçüler, gerçekle alakası olmayan manevi ölçülerden, Marxistlerin bilmem neler, idealist ölçülerden bahsetmiyoruz. Dedikleri idealist ölçülerden bahsetmiyoruz. Real ölçülerden, hakikatten bahsediyoruz. İnsan bugün bu materyalizmin çukurunda, bu laiklik çukurunda... İnsan bir değer olmaktan çıkmıştır. İnsanın kendisi değersizleşmiştir. İnsana değer katacak olan onun akidesidir. Evvela onun Allah ve kainat hakkında ondan sonra da kendisi hakkında doğru değerlendirmeler yapmaya başlamasıyla başlar insanın değer bulması. Kainatla kendimi savaş halinde kabul edersen Allah'ın en büyük hakikat olmasına rağmen varlığını inkar etmekte ısrar edersem ben hiçbir şeyi yerli yerine oturtmuş olmaz mıyım? Olmaz mı? Olmam ki. İşin esası doğru imandan başlıyor yani. İsteyen istediği kadar bu dil bir din dili olsun desin. Ama din dili veya İslam'ın dili hakikatin dilidir. Araştırmak isteyen ve hatta bu işi gerçekten samimi olarak tedkik etmek isteyen buyursun. Tetkik etsin. işin aslı esası başka türlü olmaz. İnsan İslam'ın anladığı manada umudiyetle, kainat ile ahenk içerisinde yaşadığı takdirde ilişkilerini, kainatla ilişkilerini ve beşerle ilişkilerini <gülüyor> hani hepsi Allah'ın eşit kulları. Eşit düzlemdeki kulları olarak alakalarını tanzim ederse o zaman insanın insanlığı ortaya çıkar. Ama günümüzde İstedikleri kadar Amerika'da kölelik kaldırılmış, bilmem birleşmiş milletler bilmem ne, beyannamesinde kölelik yoktur vesairedir falan desinler. Nereden çıkartıyorlar bunu? Kölelik bugün hukuki statü olarak yok belki, fakat kölelik sonuna kadar fiili olarak işletiliyor. Zulüm ve gaddarlık sonuna kadar işletiliyor. Sömürünün her türlüsü sonuna kadar işletiliyor. İşletilmese sömürgeci ülkelerin Fakir ülkeler üzerindeki tasallutunu Neyle izah edeceksiniz Onlar neyle izah edebilirler Bakın hiç gündeme Gelmiyor artık Fransa'nın Efendime söyleyeyim mali işgali Unutuldu Ne yapıyor Fransa orada Bir gürültüyle gittiler Kendilerini güya haklı çıkardılar Birleşmiş Milletler kararları var, bilmem neleri var, izinleri var falan filan. Orada kim bilir o zavallı, gariban halkın yeraltı, yer üstü zenginlikleri nasıl gaddar ve zalimler tarafından, bu zalim yönetimler tarafından paylaşılıyor. Bir ülke düşünün ki, ben söyleyeyim kendileri anlaşıyorlar. Ülkeler, bilmem neler, toplumlar, uluslar kendi kaderlerini kendileri tayin edebilirler. Demiyorlar mı? Diyorlar. E niye milletin kaderlerine hadi onların tabirlerini kullanarak söylüyorum. Müdahale ediyorsunuz. Niye Pakistan'ı kendi kaderine bırakmıyor Amerika? Yoksa onlar daha ulus olmamışlar mı onların nazarında? Yani insan değiller mi onların nazarında? Niye Afganistan'ı kendi kaderine bırakmıyor? Niye Müslümanları dünyanın dört bir yarında kendi kaderlerine bırakmıyorlar? Sömürü insanın insanlığının bir numaralı düşmanıdır. Çünkü o zaman yine insan insana düşmanlık eder. Düşmanlık eden yalnız düşman ettiği olduğu düşman edindiği kimseye zarar vermekle kalmaz. Kendisini de düşman olarak canavarlaştırdığı için kendi kendisini de imha eder. Bu akrebin kendi zehriyle kendisini zehirlemesi gibi bir şeydir. Onun için İslam önce insana evvela diğer kullarla eşit kul olduğunu öğretir. Hepimiz Allah'ın kuluyuz. Peygamber aleyhissalatü duasında böyle söylüyor. Ve kulluna leke abd diyor. Allah Allah. Hepimiz senin kulunuz diyor. İyâken a'budu ve iyâken estain diyoruz. Birbirimize bir üstünlüğümüz yok. اِنَّا akramakum عِنْدَ اللّٰهِ diyoruz. Diyor Rabbimiz. En şerefliniz, en değerliiniz, en hayırlınız, en bereketliniz Allah nezdinde en müttaki olanınızdır. En değerliniz en güçlünüz değil. En değerliiniz en çok servet sahibi olanınız değil. En değerliniz en beyazınız değil. En değerliiniz en sömürücü olanınız değil. En değerliiniz şu en değerliniz bu değil. Bütün bu itibarlar bir takım insanların kendi menfaatlerini ön plana çıkarmak için ve aklını çıkarmak için uydurdukları sahtekarlıklar ve yalanlardan ibarettir. İşte İslam insana insanlığını Evvela kendisinin gerçek konumunu ve hakiki değerini, evvela diğer insanlarla Allah'ın önünde eşit olduğu temel akidesini öğreterek insanı değiştiriyor, insanı yeniden ortaya çıkartıyor, şekillendiriyor. Onun için beşeriyetin bugün az önce söylediğim İslam'ın nefesine gerçekten ihtiyacı vardır. Bu nefesin üfürecek olan böyle bir suru üflemek durumunda olan da bizleriz bu konuda mesuliyetimizin idrakinde olmak zorundayız işte beşeri sistemler aynen böyledir ayet-i kerimede belirtildiği gibi nasıl ki uzaktaki suya avuçlarını uzatarak susuzluğunu giderebileceğini zanneden kimse büyük bir yanılgı içerisindeyse beşeri sistemlerden dünya ve ahirette saadete götüreceklerine dair medet uman bir kimse aynı zavallılık, aynı dalalet, aynı sapıklık, aynı gaflet içerisindedir. Kur'an-ı Kerim işte böyle bir mucize kitaptır. Kısacık bir ayet-i kerime, hak ile batıl arasındaki mukayeseyi, hak ile batıl peşinde olan insanların arasındaki mukayeseyi bu kadar fevkalade, bu kadar eşsiz, bu kadar çarpıcı bir şekilde anlatıyor. Ve neticeyi belirtiyor. Ayet-i kerime, Estaidu billah ve ma duaaul kafirin illa fi Kafirlerin dua ve ibadetleri, beklentileri, çağrıları, istekleri, dilekleri boşa çıkmaya mahkumdur. Ancak boşa çıkar. Öyle mi? ciddi manada <gülüyor> Orta Çağ'dan sonra, Orta Çağ'ın sona ermesiyle, Batı Orta Çağ'ından bahsediyorum. Sona ermesiyle Avrupa tarihi, Batı tarihi ciddi bir sistem bizim dilimizle din arayışı içerisine girdi. Öyle mi? Önce Krallık dinini yıktı. Yıksınlar, kırılması gerekiyordu. Fakat yerelene getirdiler? Yerine yavaş yavaş kapitalizmi getirdiler. Kapitalizmin batı hayatında, toplumsal hayatta ne gibi cinayetlere sahip olduğunu tarih ve bu o, bu manada belki efendim marksistlerin yazdıkları eserler kapitalizmin çirkinliklerini, fecaatlerini çok güzel ortaya koymuşlardır. Fakat kapitalizm bir aşırılıktı. Zannettiler ki bu aşırılığın öbür ucu tedavi olacak. Komünizme gitti beşeriyet. İnsanlık büyük, uzun zaman onun peşinden koştu. Onu bir şey zannetti. Bir başka aşırılığa gitti. O aşırılık beşeriyetin şu kadar yüzyılına mal oldu veya şu kadar zamanına mal oldu. Canları, ölümleri bilmem neleri vesaireleri söylemiyoruz. Resmi rakamlar Sovyetler Birliği'nde sadece 3 milyon civarında Müslümanın katledildiğini söylüyor. Resmi rakamlar bunlar. Stalin dönemine kadar öldürülen Müslüman sayısı Sovyetler Birliği'nde, Rusya'nın önderliğinde 3 milyon insan. Çin'de? Bilmiyoruz. Hala Müslümanlar, Doğu Türkistan'daki Müslümanlar korkunç bir zulüm altındadır ve dünyanın bunda haberi yok. Zaman zaman ufak tefek sızıntı haberlerle bir şeyler öğrenilebiliyor. Orada ne olup bittiğini kimse bilmiyor. Dünyanın her yerinde böyle korkunç bir zulüm. Yani aşırılıktan aşırılığa. Şimdi başka arayışlar içerisindedir. Neymiş efendim ne arayış? Küreselleşme. Küreselleşmenin bir diğer adı Amerikan sömürüsünün, ekonomisinin tasallutunun, zulmünün, insanlara kan kusturmasını, bütün yeryüzü küresini kuşatması demektir. Bunun tercümesi inanın budur. Başka bir anlamı yoktur. Bunlar mı beşeriyete çare arz edecekler? Hani de diyoruz ya, kendi himmete muhtaç bir dede nerede kaldı gayriye yardım eder. Bunlar evvel Amerika önce kendi toplumunu mutlu etsin. Her türlü sıkıntı var. Amerika'nın yarısı normal geçim düzeyinin altında yaşıyor. Sefalette yaşıyorlar yani. Amerika'nın kendisi devlet olarak dünyanın en borçlu devleti. Gitsinler dua etsinler sahtekarca kağıt basıp dolar deyip millete para diye yutturuyorlar. Yoksa Amerika bitmiş bir ülkedir. Ekonomik olarak da bir kendi sistemleriyle, sahtekarlıkla ayakta duruyor. Bu gibi üçkağıtçılıklarla ayakta duruyor. Evet kelimenin tam manasıyla, inanın devletler arası bir üçkağıtçılık. Ve dünyaya dayatılmış bir üçkağıtçılık. Başka bir şey değil. Onun için, İslam adına görülen en ufak bir hareketi de, müsamahasız olarak ortadan kaldırmak için uğraşır. Fakat dediğimiz gibi bunların çağrıları, bunların sistemleri boşa çıkmaya mahkûmdur. Bu çabaları ila nihaya böyle devam etmez. Her şeyin bir vadesi vardır Allah tarafından tayin edilmiş olan. Ha, biz kendi ömrümüzle bunu görürüz görmeyiz o ayrı bir konudur. Fakat ifade ise dünyada olan biten olayların ne Allah'a geldiğini iyi yorumlayanlar kendileri arasında olanlar dahil olmak üzere, kendilerinin ileri gelenleri, bu iş üzerinde düşünenleri dahi, Amerika'nın ve batı uygarlığının artık beşeriyete verecek hiçbir şeyinin kalmadığını, iflas ettiğini ve kendi kendisini bitirmek aşamasına girdiğini bizzat kendileri ifade ediyorlar. Bundan daha belki 50-55 yıl önce Bertrand Russell diye bir İngiliz filozofu, beyaz adamın devri sona erdi diye bir kitap yazmıştır. Bitti diyor. Bundan sonra diyor, başka insanların medeniyeti bir yerlere taşıması dönemi gelecek ve satır aralarında İslam'ı ve Müslümanları işaret ediyor. İnançsız, tamamıyla bir ateist olan birisi olmasına rağmen. Velhasıl ayeti kerime her zaman için ayetler, bütün ayetler bize hakikati ifade ediyor. Ve du'a duaaul kafirin illa fi dalal. Kafirlerin duaları, davetleri, çağrıları, nizamları, propagandaları, her şeyleri kısacası ancak dalalet içerisindedir. Ve batıl ve boşa çıkmaya mahkumdur. O halde bir secde ayeti okuyacağız müsait zamanlarınızda secde ederseniz gayet güzel olur. Hatta ediniz. Diyor ki estaidu billahi ve lillahi yescudu men fissemâvâti vel ardi tav'an ve kerha. Baştan beri açıkladığımız Müslümanın imanı ve akidesine göre yaşaması halinde, şeriatına göre yaşaması halinde kainatla uyumlu olacağını bu ayet-i kerime de gayet güzel ifade ediyor. Diyor ki Göklerde ve yerde bulunan her bir şey bulunanların hepsi isteyerek ve istemeyerek Allah'a secde ederler. Allahu Akbar. Ve <gülüyor> zilaluhum gölgeleri de bilgudu vel asal sabah vakitlerinde de öğleden sonra akşam vakitlerinde de her vakitte yani. İşte batı medeniyetinin sözüm ona medeniyet denilecekse kaybettiği ipin ucu buradadır. Burada. İnsan ne zaman kainatla uyumlu olabilir ve kainatla savaşmaktan kurtulabilir? Fırlattıkları uzay aracına challenger diyorlar kime meydan okuyor? Belli değil. Kime meydan okuyorsun? Kim var karşında? Allah'a mı? Tabi atan mı? Başka hatıra kimse gelmiyor. Değil mi? Herhalde kendi kendilerine meydan okumuyorlar. Kime meydan okursa okursun birkaç saniye içerisinde gökte paramparça olur. İbretli bir şey. Ha, onlar kendi aralarında bilimsel olarak şunu ihmal ettik, bunu ihmal ettik veya şu buna uymadı, bu hesap bu kitaba uymadı diyebilirler. O da doğru olabilir. Fakat Cenab-ı Allah'ın burada bu ifade yerinde ise ortaya çıkan bu küstahlığa cevap vermiş olabileceği veya bunun ona cevap olabileceğini de düşünebilmeleri lazımdı. Akıllanmaları lazımdı. Bir gemi yaptılar. Dediler ki bu gemi mümkün değil, bakmas. <gülüyor> 200 kilometre gitti battı. veya 500 kilometre her ne kadar. hem defeci bir şekilde tek bir kişi kurtulma bacısı. <gülüyor> Beşerin haddini bilmesi lazım yani. Japonya Japonya dediler hemen hemen söyleyeyim şu olmadı bu olmadı bir depreme karşı çok dayanıklı evleri var hiç sarsılmaz işte şu kadar şiddetinde deprem falan yine evlerine bir şey olmaz Tsunami'ye bir şey yapamadık beşer olarak yani şunu söylemek istiyorum beşer sınırlarını bilmekle işe başlarsa insanoğlu sınırlarını bilmekle ben bir insanım bir kulum Allah da Kader ve rahmetiyle beni kuşatandır. Her şeye egemen olandır. Yani kulluğumuzu itiraf edip, Cenab-ı Allah'ın da uluhiyetini kabul edip, <gülüyor> O'nun çizdiği çerçeve içerisinde, gerek kendimizle, birbirimizle insan olarak, gerek tabiatla, kainatla ve gerekse Cenab-ı Allah'la, alakamızı, ilişkilerimizi, duruşumuzu, O'nun belirlediği çerçeve içerisinde belirlersek, şekillendirirsek, Hiçbir sorunumuz kalmaz. Tüsunami o zaman olmaz mı? Olur. O zaman diyelim ki yap yapacağımız bir uzay bekiği patlamaz mı? Patlar. Fakat o zaman da bütün bunlar olunca onların da bize göre anlamı farklı olur. Allah nezdinde de anlamı farklı olur. Aynı hadisede ölen iki kişi düşünün. Biri mümin biri kafir olsun. Mümin için böyle bir ölüm farazat-ı veya depremde ölüm şehadettir. Anlam burada, fark burada. Geride bırakılanlar ve geride kalanlar Allah'ın kaderidir deyip sabrederler ve yapabilecekleri daha başka neler var acaba? Nerede neyi eksik bıraktık diye düşünürler. Allah'ın yine hükümlerine göre kainattaki yasalarına göre Çalışırlar, yapmaları gerekeni yaparlar, kusur bırakmamaya çalışırlar. Fakat hiçbir zaman güçlerine güvenerek daha haşa, Allah'a kafa tutacak, meydan okuyacak kadar haşa, küstahlaşmazlar. Ne duruma varırlarsa varsınlar, Allah'ın kudretinin, gücünün kendilerinin fevkinde, her şeyin üzerinde olduğu şuurunu hiçbir zaman bırakmazlar. Karşı karşıya kaldıkları musibetleri teslimiyetle ve sabırla karşılamaya çalışırlar sahip oldukları nimetlerden dolayı şımarmazlar şükrederler diğer insanlarla paylaşırlar onların üzerinde haklarının bulunduğunu şuuruyla onlara hak ettiklerini verirler öyle minnet ederek halbuki de senin olsun değil senin varlığın benim için nimettir der Müslüman anlayışında varlıklığının fakire karşı bakışı sen var olmazsan ben bu farizelerimi bu ibadetimi nasıl yerine getirebilirim Zekat veremeyecek, vermek isteyip de zekatını verecek kimse bulamadığı zaman bir Müslüman düşünün. Bu onun için sıkıntı olur, yük olur. Dolayısıyla o fakirin varlığını da bir nimet bilir. Ona başa kakarak bir şey vermez. Yani buradan iyi fakir kalması için de tedbirler alır diye bir mana çıkmaz. Fakirlik ortadan kalkmaz ki. İnsanlar arasında en azından daha doğrusu gelir dağılımı, servet dağılımı her zaman vardır. Her zaman devam edecektir. Ama İslam bunun insanları birbirinden ayrılmasına, birbirleriyle karşı karşıya gelmelerine sebep olacak bir hale dönüşmesine kesinlikle müsaade etmez. İşte bakın, kainatta göklerde ve yerde bulunan her şey bu gördüğümüz kainat varlıklarını, görmediğimiz kainat varlıklarını da kuşattığı gibi melekleri de kuşatır. Göklerde ve yerde bulunan herkes diyor İsteyerek ve istemeyerek hem de gölgeleri dahil olmak üzere sabah ve akşam Allah'a secde ederler. Ne kadar güzel bir kainatta muyuz, Görüyor musunuz? Bir bugünkü laik bilimin eğitimin tasvir ettiği şuursuz hiçbir şey anlamayan hiçbir şeyi düzenli ahekli bilmem neli vesaireli olmayan duyarsız bir kainat içerisinde hatta kendisine düşman olan bir kainat içerisinde ona karşı savaş vermesi, zafer kazanması gereken bir kainat içerisinde bir kainat ve insan anlayışı düşünün. Ki bugünkü bilimin insana anlattığı kainat açıkça söylese de söylemese de budur. Bir de sizinle birlikte secde eden, sizin gibi secde eden bir kainat içerisinde yaşadığınızı düşünün. Gayb alemi yoktur diye inkar eden bir bilimsel anlayış düşünün. Bir de gayb alemi vardır ve bu gayb alemi beni destekliyor. Bana kuvvet veriyor. Benim için dua ediyor. Hı. Beni koruyor önümden ve arkamdan. Geçen derste gördüğümüz ayetleri hatırlayın. Bir kainat içerisinde bir gayb alemiyle karşı karşıya olduğumuzu düşünün. Bir kainat anlayışı düşünün ki Allah'ın o kainat anlayışında yeri, gücü, kudreti yok. Tanrısız bir anlayış. Bir de düşünün ki her zaman kainata müdahil, her zaman beşeriyeti kollayan, her zaman insana rahmetlerini saanak saanak yağdıran, inansa da inanmasa da yine ona merhamet eden bir Allah. Bunlar iki insan, iki farklı insan. İşte İslam bu insanı ortaya çıkarmak ve Onları çoğaltmak ister. Beşeriyete galip gelen rengin boyanın bu olmasını, bunun sağlanmasını ister. Bunun için varız biz. Biz istiyoruz ki beşeriyet en güzel boya olan Allah'ın boyasıyla boyansın. Ama önce kendimiz boyanalım. Allah diyor Cenab-ı Allah Allah. Allah. وَمَنْ min Allahı اللّٰهِ Ve وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Biz Allah'ın boyasıyla boyanmak istiyoruz. Talebimiz budur. Hem boyası Allah'tan daha güzel kim olabilir? Biz ona ibadet ederiz. İşte Allah'ın boyası Allah'a ibadettir. Allah'ın istediği boyanmamızı istediği, kainatı boyamamızı, beşeriyete galip renk haline getirmemizi istediği boya, ubudiyet boyasıdır. Buna iyi sahiplenmek ve bunu iyi bilmek. Bunun şuuruna iyi varmak zorundayız. Vazifemizdir. Çünkü biz istesek de istemesek de kainat bu boyayla boyanmış. Bu boyayla biz de boyanmasak kainatla ahengimiz, kainatla ilişkilerimizin düzeni, güzelliği bozulur. Kainat bizi sevmez olur o zaman. Evet. Mümin... Öldüğü zaman gök ve yer onun için ağlar. Öyle diyor ayet-i kerime. Kafirler için ise helak edilen kavimler toptan helak ediliyorlar. Femâ beket aleyhimus semâvâtü vel diyor. Gökler ve yer onlar için ağlamadı. Yükten kurtuldu çünkü. Ya. Kainat onun için böyle bir sevgi var demek ki insan ile kainat arasında. Daha doğrusu mümin ile kainat arasında. Böyle bir müstesna manevi bir bağ var. Biz bunu idrak edemeyiz. Edemeyebiliriz. Sabah akşam gölgeleri dahil kainatın hepsi seçeği ediyor. Allah Allah. Hep birlikte ibadet eden bir kainat. insanı ne kadar büyük bir vecde getiriyor. Namaza durduğu zaman düşüneceksin ki Tek başına değilsin bu ibadetinde. Oruç tuttuğun zaman, hacettiğin zaman, her ne ibadet yaparsan yap. geceleri kalkıp iki rekat teheccüd kılmak istediğin zaman Allah yolunda cihad ederken, ilim tahsil ederken ne edersen et. Sen kainatla en güzel, en mükemmel şekliyle uyum arz etmek üzere beşeriyette bu ahange katılsın diye bir mücadele veriyorsun. Müstesna bir şuurdur bu gerçekten. Sevkalade bir şuurdur. Çölün ortasında veya Efendime söyleyeyim Lokman Aleyhisselam'ın oğluna dediği gibi sağır kör bir kayanın ortasında bile olsanız yaptığınız amel salih bir amel imadetse hayırlı bir amelse o boşa gitmez ve siz o rada bile kainatla uyum arz ediyorsunuz. Müthiş bir tasavvur bu. İslam insanı böyle yüceltiyor. İslam insanı böyle yücelere çıkartıyor. İslam insanı böyle değerli kılıyor. Buna karşılık Allah'tan başkasına ibadet ihtiva eden bütün beşeri sistemler de alabildiğine insanı aşağıların aşağısına indiriyor. Bizim mücadelemiz insanın aşağılatılmasıyladır. Ona karşıdır. Davamız bütün meselemiz budur. Çünkü dinin davası bu. Din insanın küçültülmesini alçaltılmasını istemiyor. Çünkü Cenab-ı Allah Adem oğullarını çok değerli, şerefli ve üstün yaratmıştır. Beşeriyeti alçaltan bütün beşeri sistemlerle Müslümanın mücadele etmesi dininin ve insan olmasının bir gereğidir. Ademoğullarını Cenab-ı Allah üstün kılmışken bu beşeri sistemler ne haklı alçaltıyorlar? Hangi yetkiyle, hangi özellikleriyle? Davaları, iddiaları ne olursa olsun beşeriyete hiçbir şekilde hayır getiremiyorlar. Getiremediler. Yapacakları en büyük iyilik kendileri bu dini kabul etmeseler bile bu dinin önünde engel olmaktan çekilmeleridir. Onun için İslam cihadı emrediyor. Eğer küfür ifade yerindeyse batıl inançlardaki kutsal öküzler gibi İslam'ın önünde duracaksa o öküz oradan kaldırılır. İslam'ın cihadı bile hayır ve rahmettir. Onun için Peygamber aleyhissalatü vesselam ben rahmet peygamberiyim ben savaş peygamberiyim diyor. Savaşı bile rahmettir İslam'ın. O peygamber lil alemindir. Niçin? Çünkü savaşının gayesi bu en büyük rahmet olan dini insanlara ulaştırmaktır. Başka bir maksadı yoktur. Ülke zapt etmek gibi bir amacı yoktur. Sömürmek gibi bir amacı yoktur. Öldürmek gibi hele hiçbir amacı yoktur. Bütün gayesi, İslam'ın önünde işitilmesinin, öğrenilmesinin önündeki engelleri ortadan kaldırmaktır. Müslümanlar var oldukça Allah'ın izniyle bu engeller de kalıcı olmayacaktır. Bu engeller yeri geldikçe tek tek adım adım birer birer sıra sıra Allah'ın izniyle Müslümanlar tarafından. Çünkü Allah'ın emri budur. Ümmete emri budur. Ümmetten istediği budur. Kainat nasıl hiçbir engel tanımadan Allah'a sabah akşam ibadet ediyorsa Allah'ın izniyle beşeriyetin önünde de Allah'a kul olmanın önündeki engelleri Müslümanlar da İslam'ın kendilerine tanıdığı çerçeve ve vasıtalarla meşruiyet ölçüleri içerisinde izale edip ortadan kaldırmakla mükelleftirler. Dünyanın dört bir yerinde Müslümanların üzerinde türlü türlü zulümler var. Hepiniz iyi kötü dünyadan hepimiz haberdarız. Bu zulümlerin bir an önce Müslümanların üzerinde olmak üzere bilhassa. Çünkü Müslümanların üzerinden zulmün kalkması beşeriyetin üzerindeki görülmeyen diğer zulümlerin kalkmasının başlangıcı olacaktır. Onun için Müslümanların öncelikle acilen Üzerindeki zulmün kaldırılması için Cenab-ı Allah'ın Müslümanlara yardımcı olmasını, ümmete şuur, basiret, birlik, güç, kuvvet, şecaat ihsan duyurmasını niyaz eder. Zalimleri de kahar ismi şerifiyle kahretmesini niyaz ederiz. Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi hepimizin üzerine olsun inşallah.